141. konu, Necaşi'nin Hazreti Peygamber'e gönderdiği mektup, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'ın Resulü Muhammed'e Necaşi Esham bin Ebcer'den, Ey Allah'ın Peygamberi, Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun, Allah'tan başka ilah yoktur, o Allah ki beni İslam'a hidayet etmiştir, Ey Allah'ın Resulü, İsa ile ilgili sözlerini içeren mektubun bana erişti, Göklerin ve yerin Rabbine ent içerim ki İsa senin söylediğin gibidir, fazlası değildir. Biz senin bize gönderdiğini tanıdık, onları, amcanın oğlunu ve arkadaşlarını misafir ettik, şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulü'sün, doğrusun ve Allah tarafından da tasdik edilmişsindir. Sana ve amcanın oğluna biat ettim ve onun eliyle alemlerin Rabbine teslim oldum, ey Allah'ın Resulü, sana Eriha bin esam bin Ebsiri, yani oğlumu, gönderiyorum. Ben ancak kendi nefsime maliyim, sana gelmemi istersen ey Allah'ın Resulü, gelirim, şehadet ederim ki senin söylediklerin haktır.